234. konu, Abdullah bin Huzafe'nin Rum kralından çektiği eza ve Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in onun başını öpmesi, Hazreti Ömer bir orduyu Rum diyarına gönderdi, içlerinde Abdullah bin Huzafe de vardı, Rumlara esir düştü, krallarına götürdüler ve, bu adam Muhammed'in arkadaşlarındandır, dediler, o Rum tahtu Hazreti Abdullah'a, sen Hristiyan olursan mülk ve saltanatıma seni ortak yapacağım, dedi, Abdullah eğer bütün mülkünü ve Arapların elinde bulunan bütün memleketleri bana bağışlasan karşılığında Hz. Muhammed'in dininden bir göz açıp kapayıncaya kadar ayrıl desen bunu yine yapmam dedi. Bunları işittikten sonra kral onun ağaca bağlanmasını emretti ve okçulara ona okları isabet ettirmeyin ve her atışta ona Hristiyanlığı teklif edin dedi. Onlar da öyle yaptılar. Fakat Abdullah yine reddetti. Sonra kral emretti, onu indirdiler. Daha sonra bir kazana su koyup kaynattılar, başka bir Müslüman esir getirip ona da Hristiyan olması teklif edildi, o da reddetti, bunun üzerine kaynamakta olan kazanın içine attılar, sonra kral, kazanın içine Abdullah'ın atılmasını emrettiğinde Abdullah ağladı, bunun üzerine krala, bu adam suya atılmaktan korktuğu için ağlıyor, dediler, kral onun geri getirilmesini emretti, Abdullah'a tekrar Hristiyan olmasını teklif etti, fakat o yine kabul etmedi, Kral, o halde, kabul etmediğine göre, seni ağlatan nedir, diye sordu. Abdullah, ben kendi kendime dedim ki, şimdi seni bu kazanın içine atarlarda biraz sonra ölüp gidersin. Halbuki ben cesedimdeki her kıla dedince canım olsun ve Allah için bu suya atılsın isterdim, dedi. Bunun üzerine kral ona, benim başımı öpmen karşılığında seni serbest bırakmama ne dersin, diye sordu. Abdullah, beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakırsan başını öperim, dedi. O da bu şartı kabul etti, Abdullah kalbinden, bu Allah'ın düşmanlarından birisidir, dedi ve başını öptü, kendisiyle beraber bütün Müslüman esirleri bıraktırdı, onları Hazreti Ömer'in huzuruna getirdi ve hadiseyi ona anlattı, Hazreti Ömer, her Müslümana Abdullah bin Huzafe'nin başını öpmek görevdir, dedi ve, işte ben başlıyorum, diyerek kalktı ve Abdullah'ın başını öptü.